Merhaba değerli açık radyo dinleyicileri. Ben Deniz er. Yine bir salı günü 15.30'da açık radyoda Yeşil Çamarkısı programında sizlerle birlikteyiz. Ve bu hafta en sonunda yaklaşık 3 program önce sizlere duyurduğum program dizisine başlayacağım. Ne demiştim sizlere? Yeşil Çam'da e, ki repliklerin kullanıldığı müzikleri birazcık irdeleyeceğiz. Eee Pek çok e, müzisyenin Yeşilçam'ı e, hem belki biraz da bir müzik enstrümanı gibi kullandığı e, ve e, Yeşilçam filmlerindeki repliklerle e, vokalleri halettikleri ya da sampling olarak kullandıkları e, parçaları biraz tanıtmaya, e, bunlar üzerine yaptığım araştırmaları sizlerle paylaşmaya başlayacağım. E, dediğim gibi 3 program önce e, bir mixtape hazırlamıştım sizlere. ve Bu mixtape de... E, Yaklaşık olarak herhalde bir 9 ya da 10 tane şarkıya yer vermiştim ben. Tabi orada müzik akıp gitti. Bugün birazcık hem orada çaldığım bazı şarkılardan hem de arada dikkatimi çeken bazı şarkılardan sizlere örnekler sunmaya çalışacağım. Tabi bu konu biraz daha kapsamlı bir konu. Mesela bu tip müzikler dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen Türkiye'de sanırım 2 bölü 5 bz olacaktır. 2 bölü 5 bezeye ben bir programı tamamen ayırmak istiyorum ama bu ilk programı olmayacak. Aslında hani benim de birazcık da bu Yeşilçam replikleriyle e, haşin eşin olmamın sebeplerinden bir tanesi 2 bölü 5 bezedir. Ancak o ilk programı öyle yapmayalım. Biraz daha ilerleyelim. Bakarsanız bir sürpriz olur. E, ve e, Serhat Köksal'la da belki denk gelirsek belki de bir minik röportajımız da onun olur diye ümit ediyorum ben. E, o zaman isterseniz bir müzikle başlayalım. Biraz bu konular üzerinde Konuşmak istiyorum ben. Ee, bazen çok da böyle e, net anlaşılmıyor. Çünkü e, sampling dediğimiz zaman e, illa ki filmden alıp parçaların kullanıldığı şarkıların elektronik müzik olması e, şart değil. Mesela şimdi sunacağım örnek e, bir rock şarkısı. E, evde büyük ihtimalle arkadaşımız tek başına kaydetmiş. E, İnan e, Aran isimli müzisyen. E, hakkında çok fazla bilgiye ulaşamadım ben. İnternet üzerinden araştırma yaptım ve... E, Açıkça söylemek gerekirse bazı bilgiler çok e, kesin olmadığı için ve bunlar üzerine çok net bir çapraz araştırma yapım ben mümkün olmadığı için de e, ve bizi de ilgilendiren de müziği olduğu için ve Yeşilçam e, repliği kullanmış olduğu için müziklerinde onun için e, en azından bu arkadaşımızı tanıyalım. Nereden bulabiliriz derseniz de SoundCloud üzerinden inan Aran diye ararsanız bulabilirsiniz. Neredesin İstanbul? E, Sadri Alış'ın seslendiği bir şiir. Merhaba İstanbul şiiri. Genellikle zaten bu şiiri duyduğumuz zaman Ah Nere'de İstanbul e, filmini de hatırlarız. E, yani o günkü İstanbul'u hepimiz özlemiyordu değiliz. E, ama Merhaba İstanbul şiiri e, bence İstanbul üzerine yazılmış en güzel e, şiirlerden bir tanesi. Sadri Alış'ın sesiyle bambaşka. Biz de birazcık daha farklı bir örnekten de yol yola çıkacak olsak da yani Sadri Alış'ın sesiyle birlikte bu güzel altına...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 Anlıca şehremini merhaba. Bir İstanbul esiyor eski çocukluğundan ekşi bozalar, navut kaldırımlarıyla hala. Duşa adam okuyucu eser. Kırkay şehirden de koncularımız kaptanlar altı yaşlı ikindilerden kalan hala o beyaz gereklerden. Bir tarihi gömüşler Karaca Ahmet'in düğünlerinde. Ömercan telliklerinde unutulan çarşaflı kadınlar. Sanki düğün umumi yemeğcisi Bak hala bir sonbahar acı bademde Cuma selamlıklarından beri saraylılar Merhaba beyler bey. Merhaba Sultan Selim Merhaba iki gözüm İstanbul Merhaba Aşı boyası sokaklarından ne mevsimler eskimiş Sakalsız saçlar kestirdiğim ince boncuklu verberlik yanları Kapalı çarşı bakırcılar La Mayıslarda mayislerde kömür avları, de kuay içinde şirketimizi duman Neredesin Oris İstanbul? Neredesin? Hani çıktık seslerinde mehdatları dinlediğim Milia tezelerinde lak bahçeleri. Büyük babamın bitmiyen kuay milliyet hikayeleri. Hani tahta tekerlekli süslü arabalarım, hani bayrak gelerinde unutmam azizleri. Yine bir başka İstanbuldu. Kıyılıp, bütün beyaz başörtülerin devamlı çiçekli öğleden sonralarında ıslanır. Açılır kapanır iskemdelerinde uzun çarşının İstanbul'u çekenler çekenlerdi. Sultanın Yegah'dan bir Hıdrellez meselesi, sessiz kadar da şarkıları söylerdi. Panik okullarında sözü kesilmişlerdi. Hey yavrum hey, kurum bahçe dalganında İstanbul'u çekenlerdi. Hey yavrum hey, İstanbul'u çekenlerdi. Hey yavrum ...kaç bayram mendili geçmişti elimden... ...bütün gülpularımı koynuma alıp uydurdum İstanbul'a... Rüyalarımda hala o günahlar uyanık... ...bir içe mi... ...sugaklar üzerinde kalırdı... ...merhaba Sultanahne... ...yere bakan merhaba... ...merhaba bir gözüm İstanbul'a... ...merhaba, merhaba benim ben... Özellikle 90'lardan sonra e, MySpace'in yaygınlaştığı dönemlerde internette, e, o zaman işte yatak odası müzisyenleri diye bir kavram ortaya çıkmıştı. İngilizcesi Bedtime e, Bedroom Musicianstı. E, bu hani neydi işte e, artık evinizde, kendi odanızda, tek başınıza bile müzik yapabileceğiniz programların daha kolay olmaya başlaması özellikle mesela e, Reason, Rebirth'den başladı, Reason ondan sonra Fast Tracker vardı. E, Fruity Loops gibi programlar. E, bunlarla birlikte özellikle e, sampling olayına insanlar daha fazla yaklaşma başladı. Ve sanırım e, hani Serhat Köksal'ın yaptığı Anadolu yaklaşımdan daha sonra birazcık daha dijitale kaydı olay ama e, filmler birazcık daha fazla bulunmaya başlandı da bir dönemde o zaman. Çünkü internete çok fazla e, Yeşilçam filminin e, düşmeye başladığı, ve şu şekilde oluyordu VHS kasetlerden insanlar Yeşilçam filmlerini aktarıyorlardı. Çünkü bir dönem belki hatırlayacaklarınız vardır televizyonlarda çok fazla eski Türk filmleri gösterilmezdi. Sadece belli başlı filmler gösterilirdi. Pek çok film ya kayıptı ya da onların hani gösterebilecek bir kalitede olmadığını düşünülüyordu. O dönemlerde VHS'lerden e, filmleri internet üzerine aktardılar. Tabii daha sonra bu e, gibi siteler ve paylaşım e, yolları birazcık da farklılaştı. O yüzden e, hani yavaş yavaş e, bu e, durum kaybolmaya başladı. Torrentlere doğru bir geçiş olmuştu. Çünkü yine televizyonda oynayan filmler e, sayısı çok fazla değildi. Ama e, 2000'li yıllara geldikten sonra e, özellikle e, anladığım kadarıyla fanatik videonun ee, bazı e, televizyon kuruluşlarıyla birlikte yaptığı anlaşmalardan sonra birazcık daha fazla Türk filmi e, televizyonda oynamaya başladığını düşünüyorum. Bazı kanallar şimdi isimlerini vermeyeyim bazı kanallar e, birazcık kesiyordu olsalar da epey Türk filmine yer vermeye başlamışlardı. Ancak e, tabii bir dönem sonra YouTube'a da düşmeye başladı. Bu filmler çok ilginç bir tarihimiz var çünkü filmlerimizin çoğunu e, hani bulabileceğimiz yer çünkü bir DVD ya da VCDye basılmadığı için YouTube. E, bu uzun zamandan beri böyle tabii filmler e, bir şekilde VHS'den aktarılmış olanlar e, indiriliyordu. E, pek çok müzisyen de ben buralardan bu sesleri bulduğunu düşünüyorum. Tabii daha sonraki gelişen yıllarda YouTube üzerinden de bu sesleri almış olduklarını düşünüyorum ancak böyle ilginç bir durum var. Ama iyi oldu. Hem de o MySpace ile başlayan süreçten sonra bugün günümüzde ben bu e, tip çalışmaların yoğunlukla bulunduğu site olarak e, SoundCloud olduğunu düşünüyorum. Orada epey müzisyen var. E, yani ben kendimce bir araştırma yaptım e, SoundCloud üzerinde. Epey şarkıya ulaştım. Epey Yeşilçam'ın kullanıldığı şarkıya ulaştım ama belki... Daha farklı taraflara doğru kayanlar olursa belki benim programlarda çalışandan daha fazlasını da bulabilirler. Uçuş bucaksız bir deniz aslında. Başka noktalara da gidebiliyorsunuz. Hani fenada olmadı çok fazla üretim var. Bu konu en azından özellikle 2000 2010'dan itibaren bence çok zenginleştiğini düşünüyorum. Burada da karşıma çıkanlara yer vereceğim. Ee, i̇şte ilk şarkımız birazcık daha rock e, temelli oldu. Ama genellikle tabii elektronik mesela grup ses beat'ste de bazı şarkılarda kullanmış. Hani e, son dönem tanınan olarak. Böbrek Sound Sistem var ondan sonra. Onun da 4-5 tane şarkısı var bu şekilde. Ya da 3-4 tane şarkısı var bu şekilde. E, epey hip hop grubu kullanıyor Yeşilçam repliklerini. Ancak tabii programı yaparken ufak bir e, sorunum oldu benim. hani bildiğiniz gibi e, bazı şarkılar... Kendi içeriklerinden dolayı, Argo içeriklerinden dolayı onlara programda yer veremeyeceğim. Hatta bazı çok hoşuma giden şarkılar oldu ancak bunları maalesef e, radyoda yayınlamam mümkün değil. Ancak eğer merak ediyorsanız büyük ihtimalle herhalde internet üzerinden e, SoundCloud üzerinden bu şarkıla erişebilmeniz mümkün olabilecektir. E, bazı isimler üzerine hiçbir şey bulamadım. E, hani... Bazı şarkıları hiç çalmasam mı dedim. Çünkü hani sadece kimin yaptığı yazıyor. Hakkında çok fazla bilgi yok. Büyük ihtimalle yani o işte o yatak odası müzisyeni denilen bir kavramdan daha sonra gelişen. Ama ben bunu birazcık da evde e, tek başına müzik yapabilme diye netlendirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, o kadar gelişti ki bu durum. E, artık insanlar kendi evlerinde minik bir odada hatta kendi odalarını bir şekilde bir stüdyoya çevirebiliyorlar. Onun için e, zamanla birlikte gelişiyor. E, karşımıza çok farklı şeyler çıkabilir. Ayrıca dediğim gibi e, bu radyoda yayınlayamayacağımız e, sözlere sahip olduğundan dolayı ki genellikle bunlar hani filmlerdeki bazı argo tabirler de var. Mesela e, Kemal Sunal'ın bazı filmleri televizyonda oynadıkları zaman e, kesilmiş oluyorlar. Ancak e, arkadaşlar anladığım kadarıyla bazıları VAS'lerden, bu demin anlattığım durumdan VAS'lerden almışlar kayıtları. Bu şekilde de sansürsüz e, şekilde o formatta da şarkılarında sample olarak kullanmıştır. Mesela biraz önce bahsettiğim İnan Aranın da işte bombu mülayim ve değişik şarkılarda vardı. Bunun dışında e, politik içerikli çok fazla şarkı var bence. E, ancak tabii e, epey sert mesaj içeren e, müzik olduğunda söylemem gerekiyor. Onlar da bir şekilde maalesef e, radyo programda yer veremiyorum ama e, gerçekten çok ilginç örnekler var. E, bunların hepsi ne birazcık da e, hani bu program sizin için bir kılavuz olabilir. Buradan yola çıkarak siz kendiniz gidip e, bu şarkıları bence araştırabilirsiniz. Hani benim burada yapabileceğim kısıtlı bir sürede. E, bulabildiğim şarkıları e, rastladığım bazı şarkıları ya da e, bir şekilde bana ulaşmış olan şarkıları bir şekilde sizlerle paylaşmak ve belki e, bir nevi bir yol açmış olabilirim e, ya da hani, birileri için ilham kaynağı olabilirsem de ne mutlu bana diyorum. Şimdi o zaman biraz daha elektronik bir şeyler çalalım. E, Group grup, grup sex e, beats'ten girelim bir şarkıya. Ondan sonra e, yine bu Yeşilçam ve sampling DJing olayına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 Evet, grup ses beats'in bir göründüğü bir yok oldu. Ee, aslında grup ses beats farklı e, isimlerde, farklı formatlarda, farklı isimlerle yaptıkları işbirlikleriyle de e, günümüzde epey aktif olan gruplardan bir tanesi. Hatta sanırım e, geçtiğimiz aylarda bir plakları da çıktı. Grup ses e, Alliance diye. E, performansları e, özellikle Kadıköy Beyoğlu'nda rastlayabileceğiniz e, müzisyenler. Onlar da Yeşilçam'dan e, özellikle bir dönem epey beslendiklerini düşünüyorum. Ancak şu anda son dinlediğim e, çalışmalarında pek rastlamadım. Ama e, belki de ellerinde yine farklı, yine Yeşilçam'dan beslendikleri ve o, o, oralardan da sampulları kullandıkları ya da sesleri kullandıkları çalışmaları da olabilir. Şimdi e, birazcık daha farklı bir e, türe yöneleceğim. Önümüzdeki 2-3 program paylaşmak istediğim müzikler aslında birazcık da bu SoundCloud üzerinde de sunulmuş hip-hop grupları. Çok ilginç, hani eskiden plak basılması, kaside basılması ya da CD'ye basılması belli bir kriterdi. Ancak bugün artık Bandcamp, SoundCloud, bazen de hatta YouTube gibi sitelerde gruplar albümlerini yayınlıyorlar. Tabi isimlerini belki... Vim ya da burada şimdi aklıma gelmeyen başka sitelerde de albümler bu şekilde de yayınlanıyorlar. Bu hip hop grupları özellikle 3-4 sene önce epey fazla üretimin olduğu bir mecraydı. Şu anda birazcık daha azaldığını düşünüyorum. Ancak tabii konumuz Yeşilçam olduğu için ve bu özellikle Yeşilçam ile olan müziklere de yer verdiğimiz için ben bu hip hop gruplarını bir kenara bırakmak istemediğimi açıkça ve net olarak belirtmek istiyorum. Şimdi sizler için seçtiğim Müzisyen Daki ismiyle geçiyor. E, şarkıda repliklerini duyacağınız film Tarzan Rıfkı filmi. E, şarkının kendi sesi yani sample yapılmış olan şarkı ise ve yine oradaki duyduğumuz kadın vokal ise Tülay Zafer. Sevdin de sevmedin mi? E, bence çok güzel bir şey ortaya çıkartmış Daki. Kendisini tebrik ediyorum. E, hem de Tarzan Rıfkı'yı da hatırlamış oluruz. Şimdi dinliyoruz şarkıyı. İnsan büyüdükçe daha da büyümek istiyor. Bir gün gelecek hiçbir yere sığmayacak. Yeni işler düzenledim. Dünyaya büyü salacağım. Ben işimde kral olmak istiyorum. Ben kralım evet kral. Yalotu dünyasın kralı. Siz dostlarım benimle büyüyecek. Benimle zenginleşeceksiniz. Dünyaya hakim olacağım. Ne günahım vardı, ne kabahat işledim Bunu yapan sensin yarim, Ben senin bir eseriyim. Eğer ben bir serseriysem Bu onu yapan sensin yarim eğer ben bir serseri isem ben senin bir... Evet, bize ayrılan süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda daha doğrusu önümüzdeki haftadan itibaren ben biraz daha 2 bölü 5 beze, 2 albümüne, 2 albümünü tanıtmaya, bu programda çalabileceğim şarkılarına yer vermeye çalışacağım. Sonra Korku Korku üzerine. E, çünkü Korku Plağı bir fenomeni dönüşmüştü. Bu konuda birkaç e, müzik araştırmacısı dostumdan da bilgiler aldım. Belki onların da ses kayıtlarına yer vereceğim önümüzdeki hafta ve Böbrek Sound sisteminde da e, sample olarak kullandığı ve ayrıca e, Kosus Karaman Vangö isimli bir DJ arkadaşımızın da kullandığı bu korku plandan sample'lar ve oradan iki tane şarkıya önümüzdeki hafta ay vereceğim. E, kısacası bu Yeşilçam biraz DJing sampling e, konusuna devam edeceğiz. Eee Yeşilçam arkeolojisinden ben de Zutkulayer Açık Radyo 94.9'da Salı günü 15.30'da her hafta buradayız. Bekleriz. Yeşilçam arkeolojisi.